193, numaralı konu, Müslüman olan İranlılardan gelen bir heyetin Hazreti Osman'a biat etmesi Müslüman olan Farslılardan bir heyet Hazreti Osman'a geldi, bu heyet Hazreti Osman'a Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına, namazı kılacaklarına, zekatı verip orucu tutacaklarına ve mecusilerin bayramını terk edeceklerine dair biatta bulundular.